Birincisi namaz kıldıran imam kıraatta devamlı büyük hatalar yapıyorsa bu adamın arkasında namaz kılmak caiz mi ve veyahut bugüne kadar kılınmış olan namazlar sahi mi? Şimdi bu imam ister imam olsun ister kişi kendi kendine namaz kolsun olsun. Bu imam kıraatte yanlışlık yapıyor dediği zaman eğer mana değişiyorsa o zaman bu kişinin namazı batıldır. Buna uymamak lazım. Eğer bu kişi kiraatte, bu Kur'an okurken, örneğin Fatiha'yı okuyor ve bu Fatiha'nın manası, ayetlerin manası değişmiyorsa ama tecvid yönden, tecvid yönden yerine getirmiyorsa o zaman bu kişinin arkasına namaz kılmak caizdir. O kişinin de namazı batıl değildir. Ama mana değişiyorsa batıldır. Mana değişmiyorsa batıl değildir. Çünkü kişi, namaz kılan kişi, kendi nefsinde böyle bir kıraatla namazı sahih ise böyle onun gibi bir imamın da böyle bir kirayeti bazı şahısların önünde imam olup okumakta aynısıdır bir sakınca yoktur ve bir de bir veis yoktur. Ancak mafluk olan şey, Kur'an'ı indiği gibi okumaktır. Yani Allah Celle Celaluhu tarafından Cebrail, Cebrail'den Cebrail tarafından da Muhammed Aleyhisselam'a indiği gibi ey makariciler harflerin çıkışları e, efendim te, yani med var mesela medli muttasıl var medli munfasıl var meddi tabiî var med lazım var efendim e, e, yani bu şeyleri yani tam mesela bunu yapmakta bazı alimler vaciptir diyorlar bazı alimler diyor ki vacip değildir. Örneğin biliyorsunuz kur'ranlar diyor ki mesela meddi muttasıl vaciptir, meddi munfasıl caizdir diyorlar. Yani meddi muttasıl dediği zaman örneğin ulâikehumül kafirun, Oradaki ulaike, burada bir bitişik olduğu için bu med muttasıldır. Ey hemze ile kelime içerisinde olduğu için, tamam mı? Bu med muttasıldır. Diyor ki bunu dört, dört elif miktarı uzatmak vaciptir. Med munfasıl ise nedir? Mesela, inne a'teynakel kevfara. İnne hemze inne de, a'teynakel şey, med, e, med, med inne de, hemze ise a'teynake de. Burada munfasıldır yani... Elif, uzatılacak olan elif bir bir kelimede, hemze ayrı bir kelimede. Yani ayrı, burada, burada ayrı, burada ayrı olunca diyor ki bu medmun fasıldır. Medmun fasıl işte en azı iki, en çoğu dört veya beş uzatılır. Caizdir. Efendim, şer'in yönden alimler, fıkıh yönden baktıkları zaman diyorlar ki, doğrusu bu adam dört hareket uzatmadığı zaman günahkar olmuyor. Çünkü vaciptir dediği zaman, ey terki o zaman nedir? Terki günahtır demek değil mi? Vacibin terki nedir? Vacibin terki günahtır. E burada diyor ki, medd-i muttasıl dört elif miktarı uzatmak vaciptir dediği zaman, o zaman kim uzatmazsa günahkardır diyorlar. Fakihler demişler ki, hayır günahkar değildir. Burada her ne, kad her ne kadar dört elif miktarı uzatmıyorsa da, tamam mı? Günahkar değildir. Ama mana değişirse, manayı değiştirecek bir şekilde okursa işte o zaman günahkar olabilir.